Müslümanlar İnsan bir kere geldiği bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği her şeyi azami tasarruf prensibi içinde en iyi şekilde nemalandırmak için en çok semere almak için ahiret hesabına en verimli kılmak için gönderilmiş bir memur, bir muvazzaptır. Dünyayı akıllıca değerlendiren insanlar, Rabb'in vaad ettiği dünya saadetine de matan oldukları gibi bilhassa ahiret saadetine matar olur, ebediyen mesut yaşarlar. Bir kere dünyaya gelen insan hiçbir davranışının boşa gitmemesine, her hareketinin hayır hesabına geçmesine dikkat eder ki bunu dinimübün İslam tanzim eder. Yerinde, mevsiminde, bu mevzuda söylenmesi lazım gelen şeyleri intikal ettirdim. Geriye dönmek istemiyorum. Her davranışımızda ahiret hesabına bir şey kazanmayı hedef alıyorsak akıllıca davranıyoruz. Dünyamızın da teminatı olan, dünya huzur ve saadetinin de teminatı temel taşı olan bu müstakim davranışlar, ahiret saadetinin esasıdır dünyada ahiret hesabına tohumdur, tarladır, mahsurdur. Sözlerimizi sarf ederken, söz söylerken, konuşurken, beyanda bulunurken ahiret hesabına bundan nasıl semer alırız aklı başında mümin onu düşünecek. Ağzımızdan çıkan bu sözle biz ahiret hesabına bir şey kazanmış olalım. Cennet semerelerinden bir semer olsun, cennet ırmaklarından bir ırmak olsun. Resulullah'ın gönlünü hoşnut edebilecek bir semere cennet olsun. Akıllıca tarif edilen bir söz olur. Mefhumu muhalifini arz etmiyor. Diğerlerine akılsızlık, mantıksızlık demiyorum. Mümin Rabbin kendisine ihsan ettiği her şeyi... Kendi nurlu yolunda ve nurlu bir istikval istikametinde en mükemmel şekilde kullanır, en mükemmel semeleleri almaya çalışır. Böyle hareket eden mümin, o nisbette menfilerden uzaklaşmış, o nisbette müsbetler içinde bulunmuş, hayırlı şeyler içinde bulunmuş olacaktır. Sözü kürsüde getire getiren çok söz söyleme meselesine, çok soru sorma meselesine getirmiş, intikal ettirmiştik. Aklı başında bir müminin hayatında kendisini ilgilendirmeyen, ahiret hayatını ilgilendirmeyen, içtimai hayatı için çok rüzumlu olmayan meseleleri didiştirme, kurcalama, onlardan sorular, istifamlar çıkarmanın yeri yoktur. Aklı başında bir mümin akidesine ve ameline müteallik meseleleri lüzum hissettikçe ele alır. Zira resul Ekrem'in sayı hadislerdeki beyanı içinde bilir ki, çok söz insanı baş aşağı götürür yıkar. Sehabine en nebiyyü anil kirli vel kol ve izahatil mal ve kestetil sözüyle bunu bize anlatıyor. Her yerde ulu orta söz konuşmam. Her mesele hakkında fikir beyan etmem. Her şeyi biliyor gibi ille de bir beyanda bulunmam. Ve sonra müsrif ve mübezzir malını sağa sola saçma. Onu da yerinde kullanmamam. Sözü de yerinde kullanmamam. Ve gelişi güzel sorular sormam. İstifam çıkarılmaması gereken şeylere dair. Nezaketinden ötürü tazim durulması gerekli olan şeylere dair dahi mutlaksız soru çıkarmam. Allah'ın sevmediği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşlanmadığı, yasakladığı bir keyfiyettir. Binaenaleyh mü'min, 20. asırdaki mü'min bilhassa içinde yaşadığı devirde herkes soru soruyor, çeşitli meseleleri kurcalıyor ve istifam çıkarıyor ondan. Ben de yapayım yoluna girersem, hafiden Allah baş aşağı gider yıkılır. Maazallah Allah cehenneme yıkılır gider Allah korusun. Aziz Müslümanların, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok soru sormayın diyordum. Hatta bir defasında velasetsel ve ene şeyin tubdelakum tesukum ayet-i kerimesini bu münasebetle irat buyurdular. Siz size tebliğ edilen şeyler sım sıkı tutunun, yaşayın. Benim size anlattığım şeylere bağlanın, kalın. Bunun ötesinde peygamber biliyor diye soru sormayın. Gerekli olmayan, hayati emmiyeti olmayan meseleleri kurcalamayın diyordu. Ve Enes bize şu tabloyu naklediyordu. Seluni maşitum dedim. Öfkelenmişti, herkes soru soruyordu, canı sıkılmıştı. Seluni maşitum Gayrı ne isterseniz sorunuz hepsine cevap vereceğim diyordum. Böyle âli bir mehafildim. O minberde hutbe-i buyuruyordum. Yer yer cemaat kalkıyor Resul-i e sorular soruyorlardı. Sorun ne sorarsanız cevap vereceğim dediği için soru soruyorlardı. Birisi kalkıp diyordu ki ya Resulallah ben ebi, babam kim benim? Senin baban falandır diyordum. İki delikanlı kalkıp babalarını soruyorlardı. Onların babalarının da belki başka bir şart olduğunu söyle, söylüyordum. İçi bozuk belki Darüşşıla İkrar Mi Tacrübât Adında birisi kalkıp diyordu ki... Ben cennette miyim cehennemde miyim? Ona da dünyasını başına yıkacak şu sözü söylüyordum. Sen cehennemdesin buyuruyordum. Cemaat de öfkelenmiş heyecanlanmış, camide heyecanlanmış gözü dolmuş. Resul-i Ekrem'de çok heyecanlanmış ve gazaplanmıştım. Biz Buhari Müslüm'de sadece Abdullah ibn Hüzafet Hüsemi'nin kalkıp soru sorduğunu görüyoruz. Diğerleri diğer kitaplara aittir. Ya Resulallah benim babam kimdir dedim. Abdullah ibn Hüzafet Hüsemi senin baban Hüzafet'dir buyurdum. Anasının yanına geldiği zaman da oğlundan rezil etmek istiyordun. Kadın kitabında bulundum çok soru sorma karşısında rasûl Ekrem'in nasıl rahatsız olduğunu, nasıl tedirgin olduğunu her sahabi hissetmişti ama ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ömer'in bir faysal olarak, çok yerde yerinde sözü kesen bir insan olarak, bizlerin üzerine doğrulduğu görüldü. Ağlayarak şöyle diyordu, رَد۪ينَ بِاللّٰهِ رَبَّهِ وَبِنْ اسْلَابِ bi وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُولَهِ Tekrar edip duruyordu. Mescid Ömer'in gül sesiyle dolmuşlar diye gelmiştim. Artık mescitte Resul-ü sesi değil Ömer'in sesi duyuluyordum. Rabb olarak Rabbimizden razıyız ya Resulallah! Nebi olarak senden razıyız ya Resulallah! Kitap olarak Kur'an'dan razıyız ya Resulallah! Din olarak İslam'dan razıyız ya Resulallah! Durmadan tekrar ediyordum. Sinirler yatışmıştır. Şafkatle nebilerle nebisi ona döndüm. Tatlı bir reverans da iclis ya Ömer rahim Allah'ın Allah rahmeti seninle olsun Et, otur Ömer'im diyordum. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kesret sualin, kıyıl-ü malin hepsinin birer israftan ibaret olması itibariyle bir faslı müşterekte topluyor. Ve insanın helatini bu üç hususa bağlıyordu. Neye diyordu bundan? Her yerde ulu orta söz konuşanlar, dilini tutamayanlar, laf konuşmak için laf konuşanlar, beğendirmek için laf konuşanlar helakettedir. Malını zayi edenler helakettedir çünkü ikisi de boşa gidiyor. Ve aynı zamanda peygambere karşım. Khususuyla Diyanet mevzuuyla alakalı çok soru soranlar onlar da helakettedir. Aziz Müslüman, lisanın, dayanın başımıza getirdiği afetlerden, 20. asırdaki afetlerden bir tanesi de budur. Belki bu bir şey içinde hadis-i şerif meseleyi çatanlaştırıyor. Birkaç şey de bunlardır. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Söz söylemenin ve beyanın terviş edildiğim, hiç gereği olmayan yerde muhakkak insanların kalkıp boy göstermek istediği 20. asır, nefislerin firavunlaştığı ve beyanlarla insanların kendilerini halka kabul ettirmeyi düşündürdüğü yıkılası 20. asır. Bir yönüyle bir kısım kimseleri bu noktada mahluk etmektedir. Haslı müşterekle diğer noktada şunu görüyoruz, Harın harıl malların sarf edilmesin, açlıkların ve sefaletlerin, beri tarafta da en âli bir hayatın yaşanmasın, adalarda hayatın yaşanmasın, Avrupalarda hayatın yaşanmasın, içtimai hayatı zeber edebilecek bir karışıklık ve karmaşıklık meylana getirdiğinden, burada da Resul-i Ekrem israfa parmak basıyor ve bir cemaatin bununla helak olacağını ifade buyuruyor beri tarafta item din ve dince mukaddes sayılan meselelerim, hafif alıcasına onlar hakkında istifam imal etmek muttakil sorular sormak dinin hayfiyatla namusu mevzuunda hatta solmamak gelişigüzel meseleleri kurcalamak bir yönüyle bu da dini hayatımıza müteveccih bir tehlike olduğundan ötürü bunun da bizi yıkma ihtimali vardır Rabbim bizi yıkıcı bu şeylerden muhafaza buyursun. Sözün söylenmesi lazım geldiği yerde söylemeye bizi hidayet eylesin. Malı da yerinde sarf edilmesi lazım geldiği yerde sarf etmeye hidayet eylesin. Ve sadece ciddi hayati sorular karşısında cevap verme lüzumunu duyarak cevap vermekle bizleri terfiraz eylesin. Füzuliyattan, mal Gereksiz şeylerden, davranışında gereksizinden, çözünde gereksizinden, sualinde faydasızından ve gereksizinden, ahiret hesabına olmayanından, dünya hayatını tamir etmeyeninden, içtimai hayatımızın sağlamlığına bir şey getirmeyeninden, Allah bizi muhafaza buyursun. Ela İnnahtan Elkelanı Rabbiğe Nnam. Kalamu Allahi il Maliki Azizi كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأت القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.